Meselenin tekniği mevzuunda da, sizin siyahatınıza hitap ederek onu arz edeyim. Siz hepiniz sağdan soldan kalkar bana soru sorarsanız caminin içinde, vizur kaçar, gerektiği gibi cevap verme imkanına sahip olamayız. Önümüzdeki günlerde benim istirhamım olsun. Şimdi soru sorabilirsiniz, kağıda yazıp buraya koyabilirsiniz, ben alır tasdif eder ona göre cevap vermeye çalışırım. İstirhamım şu olsun, bana tevcih edeceğiniz soruları yazıyla yazın, buraya koyun. Camiye girerken de koymuş olabilirsiniz. Ben buraya çıktıktan sonra da koymuş olabilirsiniz. Ben de sorularınızı alır bakarım, bunların içinde bazen ailevi hayatınıza ait hususi sorular olabilir. Onu da söyler, hususi benimle görüşmesini istirham ederim, rica ederim. Öyle hususi ailevi meselelerin, cemaat içinde şerhinin münasip olamayacağını düşünerek hususi görüşmesini rica edersem, o arkadaş da darılmasın. Ama birinci planda bir rükün olarak ele alacağımız husus, soruların oradan oradan oradan bir adamın kalkıp, çeşitli soruları tevcih etmesi şeklinde olmadan daha ziyade, Kağıda yazıp buraya koyma şeklinde veya ben buraya çıktığım zaman getirip bana takdim etme şeklinde olmasını rica edeceğim. Ta karışıklığa meydan vermeyelim. Kalkıp oturmalar olmasın. Katiyen bilir herkesin hatırına sonuna kadar hurmetkar olmaya çalışacağım. Herkesin hissiyatına mümaşat etmeye çalışacak ve herkesin küçük dahi olsa sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Arsettiğim gibi bilemezsem mehil isteyip, ertesi hafta ona bakıp, öyle huzurunuza çıkmaya çalışacağım. Birinci husus bu olsun, bunu istirham etmiş olayım. İkinci husus da, her sahada soru sorabilirsiniz. Ama kalkarsanız astronominin derinliklerine dair bana soru sorarsanız, ben itiraf edeyim onu bilmem. Atom fiziğinin derinliklerine doğru, benim o mevzudaki malumatım kulaktan dolma, ansiklopediktir. Atom fiziğinin derinliklerine dair bir şey sorarsanız ben onu da bilmem. Bir şey derim ama bu işin ihtisasını yapmış kimselere karşı, cemaatin içinde bulunan böyle kimselere karşı bağla pervazane olmak, çok yukarılardan uçmak, dinim adına, imanım adına üstahlık olur ve çüret olur tabi. Böyle bir terbiyesizliği baştan söyleyeyim. İhtikap etme niyetinde değilim. Bunun gibi ihtisas isteyen ilmin çeşitli dallarına dair bana soru sormayın. Yalnız ilimlerin, her ilmin bir gayesi vardır. Her ilim o ilme mensup olan insanları bir neticeye götürür. Ve her ilmin ifade ettiği bir şey vardır. İşte sorular bunlara dair olabilir. Hayatın bir gayesi olduğu gibi tekevvün ve tedavvün eden ilimlerin de gayeleri vardır. Bu mevzuda az çok İslami malumatı olan herkes bir şeyler söyleyebilir. Şahsi hayatın dengesi ve düzeni mevzunda sorular sorabilirsiniz. Huzurunuzun kaçtığını burada şerh edebilirsiniz. Huzursuz olduğunuzu dile getirebilirsiniz. Huzur iktisap etmek için neler lazım geldiğini şahsen ve aile huzura kavuşturmak için neler yapmak lazım geldiğini sorabilirsiniz. Bugün ben bazı şeyleri hatırlatıyorum size. İçtimai hayatımızın kesli selah etmesi için, içtimai salaha kavuşması için, biz fertler olarak neler yapmamız lazım geldiği hususunda sorular tevcih edebilirsiniz. Maarif yuvalarımızda, öğretici müesseselerimizde, içtimai hayata ışık tutamıyoruz. Bu mevzudaki engeller, manialar nelerdir? Bunlar sorulabilir şeylerdendir. Parlamenter hayatımızın selahı, Ha bu mevzutta bizim hayatımıza huzur getirir mi getiremez mi sorabilirsiniz bunları. İçtimai kaynaşmalara dair sorabilirsiniz. Namazımıza, orucumuza, hacımıza, zekatımıza dair bunların hikmetlerine dair sorular tevcih edebilirsiniz. Cenab-ı Hakk'ın bizim için yasakladığı muharramata dair sorular sorabilirsiniz. Allah Celle Celaluhu şunu şunu şunu şunu şunu yasaklamıştır. Şunu şunu şunu şunu da mübah kılmıştır. Bunlara dair sorular tevcih edebilirsiniz. En azından ehli Sünnet'in akidesine uygun cevap vermek suretiyle, vermeye çalışmak suretiyle bu mevzuda çeşitli diyalektiklere düşmeden i̇nşaallah Teala cemaati kurtarmaya çalışırız. Çeşitli felsefi akımlara girip, akliyatçılıkla bir kısım hiç de faydası olmayan meselelere tevevgül edip, Boğulmadan cemaatın belki kurtarılmasına Cenab-ı Hak vesile kılar. O bakımdan bu mevzularda soru sorulmasını istirham ediyorum. Soru soracağımız hususların sınırlarını tespit bakımından ettim bunu. Bir de soracağımız sorular hususuyla siyasete dair, partilere dair, hangi partiyi desteklemeye dair olursa hiç cevap vermezsem, hatta bir kelime konuşmasam soru soran darılmasın. Hayatımda hiçbir taraf esasen gönlümle temayülüm olmamış, elim uzatmamışım, o taraftan görünmemişim. Bu milletten görünmeye çalışmışım. Şöyle düşünen veya böyle düşünen herkesin Allah'ı ve Resulullah'ı düşündüğü nisbette onlarla beraber olmaya çalışmışım dairelerin tedahül ettiği noktada mütemadiyen onlarla kontak kurup anlaşmaya çalışmışım. O bakımdan siyasi sorulara da cevap vermeyeceğim, bunu da baştan arz edeyim. O mevzuda benim sözlerimden o türlü manalar çıkaranlar hemen söyleyeyim yanlış mana çıkarmışlardır. Ben sureti katiyede asla ve kat siyaseti ismam eden hiçbir söz söylememeye çalışacağım. Hayatımda da hep öyle yaptım. Ama garip tecelli bazıları öyle değerlendirdi, bazıları öyle değerlendirdi. Ben yeminle, kasemle size teminat verebilirim ki hiçbir zaman sözlerimde birini destekleme, birini yerme şeklinde herhangi bir söz sarf etmedim. Sadece küfrü yerdim, küfranı yerdim, Allah'a imanı desteklemeye ve Allah sevgisini desteklemeye çalıştım. Bu çeşitli yönleriyle, çeşitli tevil ve tefsirlere uğradıysa şayet, İnsanların mizacı buna bu renk ve bu keyfiyeti vermiştir. Bu kadarını müsaadenizle sığınarak sadece meselenin tekniği bakımından arz etmeye çalıştım. Şimdi siz bana soru sorarsanız ben cevabını veririm. Şimdilik herhangi bir hazırlığınız yoksa derim ki aranızda birbirinize sorular soru ne diyelim ne edelim hangi sorularla çıkalım oraya deyin. Bir hafta siz mehil alın, ben sizin sorularınıza cevap vermek için sizden mehil alacağım. Bir hafta siz mehil alın, gelecek hafta sorularınızla gelin buraya sorun. Çünkü bir insan soru sormasını öğrenmişse düşünüyor demektir. Soru sormasını bilmiyorsa hiçbir şeyle alakası yok demektir. Soru sorma çok mühimdir, bir şeyler karıştırmanın ifadesidir. Bir anahtar bulundurma demektir elde. Ben salah kesbetme mevzunu arzıdayım soru sormanız meselesini Hı. öbür haftaya bırakayım yani çünkü vakit ne diye vakit kaybedelim buraya girdik mesele halledelim rica edelim Hı. estağfurullah evet, evet. evet. Evet. Evet. Allah razı olsun. Senelerce talebelere ders vermiş, maddi manevi muallimlik yapmış bir kardeşimizdir sanırım. Bir soru tevcih ettiler. soru şu.